Şafii bir hanım, geçen yıldan tutamadığı 10 gün oruç borcu var. Bu Ramazan öncesi tutamazsa Ramazan ayından sonra tutması uygun olur mu? Eşi de Hanefi mezhebinden bir etkisi var mıdır bilmiyorum demiş. Şimdi bu kıymetli kardeşimize ve bizi ekranları başında veya radyolarından dinlemekte olan kardeşlerimize... Allah için söylemek istiyorum. Buyurun hocam. Ramazan ayında, geçmiş Ramazanlarda tutamadığımız o oruçlar bizim boynumuzun borcu. Bilerek tutmamışsak ayrıca Gerçekten. tövbe istiğfar edip Allah'a yalvarmamız gerekiyor. Ve bir an önce o borcumuzu ödememiz gerekir. Ya mazereti sebebiyle, özel durumu sebebiyle oruç tutamamıştır. Eyalette misafir olmuştur, yolcu olmuştur, o ruhsattan yararlanmış, oruç tutmamıştır veya hastalığı sebebiyle oruç tutamamıştır. Bu kardeşimizin, bu kardeşlerimizin, bu durumdaki kardeşlerimizin oruçlarını ertelemeden, behem hal, bir an önce kaza etmeleri gerekir. Biz Ramazana kavuşacağımızın garantisi ne sahip değiliz. Evet. Bilmiyoruz Ramazana ulaşacak mıyız. Ve Ramazan'a da aşağı yukarı kaç gün kaldı? 20 gün var. Dolayısıyla bu soruyu soran kıymetli izleyicimiz, kardeşimize deriz ki mutlaka mutlaka bir an önce o 10 günlük oruç borcunu versin, tutsun. Evet. Bu Ramazan'dan sonraya bırakmasın. Evet. Şafii mezhebinden olduğu için eğer bu Ramazan'dan sonraya bırakırsa ayrıca bu oruçlar içinde fidye vermesi gerekir. Ramazandan evvel tutarsa fidyeden kurtulur, fidye vermesi Hı -hı. zorunlu olmaz. Ancak bir Ramazan üzerinden geçer ve daha sonra kaza ederse sadece kaza etmek yetmez, fidyesini de vermesi gerekir. Hanefi mezhebinde ise e, aradan birkaç Ramazan geçmiş olsa bile kaza ettiği takdirde borç ondan düşmüş olur, fidye zorunlu olmaz. Evet ama... Yarına bir dakika sonrasında garantimizin olmadığı, olmadığı bu dünyada hemen borçlarımızı bir an, bir an önce ödemeliz. Borçlarımızı ödeyelim. Bu kardeşimiz de ve bizi izleyenler de ilk fırsatta oruçlarını kaza etsinler. Zaten Şaban ayı Peygamber aleyhisselatü vesselam Efendimizin Ramazan'dan sonra en çok oruç tuttuğu vakitlerden birisidir. Bu aylarda oruç tutmak çok faziletlidir. Borcu olanlar oruçlarını tutsunlar. Borcu olmayanlar da Allah için nafile e, oruç tutsunlar. Çünkü önümüzdeki pazartesi günü yanlış hatırlamıyorsam mübarek Berat Kandili. Evet değil mi? Hocam. Onun gecesini ibadetle gündüzünü de oruçla geçirmeyi Efendimiz tavsiye etmiştir. E, Berat Kandili gündüzünde öncesinde öncelerinde yani Pazar, pazartesi ve salı günlerini oruçla geçirebilirsek en az 3 gün inşallah ayın tamamını da oruçla geçirmiş. İnşallah. Cenab-ı Hak cümlemizi Ramazan-ı Şerif'e ulaştırsın